İyi günler herhalde. <Gülüyor> Hayırdır Karagöz'üm şimdiden esnemeye başlamışsın ha? Sorma acıbat. bu aralar... ...bir şu uyku meselesini tutturamadım acayip uykusuzluk çekiyorum. Öyle, Öyle mi? Şey... Desene Karagöz'üm. Bak ya neredeydi o? Şuraya bir yere koymuştum. <Gülüyor> ha ha tamam bana, burada bak. Uykusuzluk çekenlere tavsiyeler diye bir yazı küpürü saklamıştım senin için. Bakalım neler yazıyormuş. İlk madde olarak... Kendinizi uykuya hazırlayın, kedinizi çıkarın, ışıkları kapayın. Ha, anlaşıldı benim neden uyuyamadım? Nedenmiş? Çünkü kediyi dışarı çıkarmıyorum. Tabii bu hazırlıkları yapmalısın. O zaman yarın ilk işim bir kedi almak. Akşam olunca da odadan çıkartıp mis gibi bir uyku çekmek. Yahu kedin yoksa bu hazırlığa da gerek yok ki. Yani kara gözüm ömürsün sen de. Orası kedisi olanlar için. Bir kedim bile yok. Anlıyor musun hadi devam et <gülüyor> Devam ediyorum Vücut saatinizin farkında olun Uykunuz geldiğinde hemen yatağa gidin Yoksa tekrar uykuya geçmeniz zaman alabilir Bu vücudu saati dediniz O ne ki? Karagözüm herkesin vücudunun farklı çalışma sistemi var İhtiyaçları farklıdır ben o saatin düzgün çalıştığını hiç görmedim ki. Ya çok geri kalıyor ya da ileri gidiyor. Zaten sorun da burada hacivat. Anladım Anladım Karagöz. Geldik üçüncü maddeye. Saatinizi göremeyeceğiniz bir yere koyun. Gecenin bir yarısı uyandığınızda uyku sorununuz olduğunda saatin ne kadar geç olduğunu görüp öfkelenmemeniz için saatinizi göreceğiniz bir yere koymayın. Evet bunu da acil uygulamam lazım çünkü o saatler ben tam dalmışken birden zır kafamın içinde ötünce o sinile pat öteki de var. ha çak bu tarafa filan yani. Uykuya dalarken teypten kitap dinleyin yatmadan önceki hikayeler çocukluğunuzda sizi sakinleştirdi teypteki yatıştırıcı kitap büyükler içinde aynı etkiyi verebilir şiir ya da biyografileri dinleyin korku romanlardan uzak durun. Bak bunu yapıyorum bu aralar. Yüzde yüz çözüm. Öyle mi? Teypten bir şeyler dinlediğini bilmiyordum bak. Yok benimki biraz farklıydı. Bizim kerataya annesinin zoruyla masal okuduğumda çocuktan önce ben uğurlardım. Ufaklık baba devamını da oku diye dürtüklemese sabaha kadar mışıl mışıl uyurdum. Şimdi büyüdüler tabii ama masal okuyup teybi alabilirim. Bu güzel fikir acaba sevdim bunu. Yatağa yattıktan sonra günlüğünüz için on dakika ayırın. ...gün içinde yaşadığınız olayları hissettiğiniz duyguları aktarın... ...gün içinde yaşadıklarını hatırlayıp durmanızı önler... ...böylece daha çabuk uykuya dalarsınız... Ne on dakika, on dakika yetmez destan yazarım Halim Allah... ...bu niye şöyle oldu bu niye böyle oldu derken... ...bakıyorum olmuş gecenin yarısı... ...deftere dök içini rahatla... ...yatmadan önce bir avuç ceviz ya da bir buz yiyin... Bu kar etmiyor acıyı ...ben hatta keskin olsun diye birer kiyodan denemiştim... ...sonuç olumsuz... Yahu kara gözüm bir tane... iyi bir tane anladık. Sonra da yazıyor ki yatmadan önce bir bardak su için... ...bir araştırma katılımcıların bir fincan meyve suyu içtikten... 20-30 dakika sonra uykuya dalabildiklerini gösterdi diyor. Ha, bunu da duymuştum ben de bir Litreden değil bir bardaktan. Ha, litreden değil bardaktan. İyi... ...bir bardaktan olsun. Kış aylarında ayaklarınızı sıcak tutun. Çorap giyin. Ha, i̇yi. Ben zaten yaz-kış çorapla... ...şey yapıyorum yatıyorum. Hadi. Sonra da diyor ki... deleri sıkıca kapatın. Her türlü ışık ve sesten uzak durun. Sesi. Ee, bu ne sesi ya bu? Ya, aa bu horlama sesi. kara Karagöz. Aman be bizimki uykuya geçmiş. Yazık yazık. Uyandırmayayım şimdi neyse. Efendim bugün baş başa kaldık sizinle. Ha, zamanımız da dolmuş zaten. Ne yapalım? Vedamızı sessizce ete... Bir dahaki programa görüşelim efendim. Her ne kadar sırçılı sanetlikse, ara gezim. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. İle alayım böyle Affola, affola. Af.